Ee, hocam izleyicimizin annesinin teyzesi vefat etmiş ve e, kendi hesabında 20.000 TL parası varmış vefat eden kişinin. E, ben ölürsem hayrına verirsin demiş. Şimdi izleyicimiz sorar ki ben bu parayı nerelerde nasıl kullanmalıyım? Şimdi vefat eden teyzelerinin mirasçısı var mı? Onu belirtmemiş. Evet mirasçısı varsa... O 20 bin liranın Başka malı da yoksa tabi Parası, malı, mülkü yoksa 20 bin liranın sadece Üçte birini en fazla Hayır için kullanabilirler Hayra sarf edebilirler Hayır cihetlerini harcayabilirler Geri kalan üçte ikisini Mirasçıların hakkıdır Onlara vermek lazım Ama mirasçıları Gönül rızasıyla Razı olurlarsa Biz teyzemizin vasiyetine uymak istiyoruz. Gönül rızasıyla hakkımızdan feravat ediyoruz, vazgeçiyoruz. 20 bin liranın tamamını hayır yollarına harcayabilirsiniz derlerse o da mümkün. O zaman 20 bin liranın tamamını Allah rızası için teyzelerinin adına, hayır kurumlarına, fakirlere, yoksullara, efendim camilere, Kur'an kurslarına, vakıflara, ne bileyim aşaülerine kısaca her tarafa harcayabilirler. Hayır olan her tarafa harcayabilirler. Hocam peki e, vefat eden kişi etmeden evvel benim 10 bin lira param var. Bu paranın hepsini hayır işlerine harcayın diye vasiyet Dese, ettiğinde evet. de yine üçte birini mi Onu yok, verebiliyoruz sadece? vasiyeti geride bıraktığı mallarının sadece üçte birine kadar geçerlidir. Üçte birinden sonrasına geçerli değildir. Yetkisi yok. Kendisinin evet. değil çünkü o artık üçte birinden fazlası kendisinin değil. Yani vasiyet ancak üçte bire kadar geçerlidir. Ama mirasçılar e, razı olurlarsa tabii ki malının tamamını da sarf edebilirler o vasiyet doğrultusunda.